Allah Azze ve Celle kavmimizin işlediği günahlardan bizleri mesul tutmasın. Allah Azze ve Celle tevhide anlayan, tevhid üzerine yaşayan ve tevhid üzerine ölen sanma kullarının arasına yazsın. Allah Azze ve Celle kötü kaderden, düşmanların sevinmesinden hepimizi korusun. Allah Subhanahu ve Teala kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu bir günde yüzleri ak olanlardan eylesin. Gizlide de, açıkta da Allah korkusunu bizlerden eksik etmesin. Hem bize, hem eşlerimize, hem de çocuklarımıza. Allah evimize bereket, vücudumuza sıhhat ve hepimize hakkı tavsiye eden hayırlı dostlar nasip etsin. Evet kardeşlerim, bugün sizlere Furkan Suresinden 6 tane ayeti hatırlatmaya çalışacağım. Hepimizin bildiği ayetler, biliyorsunuz sohbetlerimiz genelde hep hatırlatma babındandır. Çünkü bizler Müslüman insanlarız ve elbette hepimiz her gün düzenli olarak Kur'an okuyan Rabbimizin ayetlerine Kur'an'la kulak veren Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine sürekli kulak veren insanlarız. O yüzden derslerimizde tamamen hatırlatma babından inşallah. Evet. Aleyküm selam var. ayet şöyle, meal olarak ben bir hatırlatayım. <gülüyor> Rabbimiz Süfanehu ve Teala hoş geldin. Ey Resul göğün yarıldığı o günü zikret. Onun açıklarından beyaz ince bulut ortaya çıkar. O gün Allah göklerin meleklerini indirir. Mahşerde mahlukatı kuşatırlar. Allah Tebarek ve Teala celaline yakışır bir şekilde kurular arasında hüküm vermek için gelir. Bugün de hak, mülk sadece Rahman'ındır. Bugün başlarına gelen cezalandırma ve elim azaktan dolayı kafirlerin üzerine çok zor bir gündür. Ey Resul! O gün zalim kimse pişmanlıktan dolayı elini ısırır ve üzüntü içinde şöyle der. Keşke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı dost edinseydim. Cennete götüren yol olan İslam'a uyusaydım. Keşke falanca münafıkla, falanca kafirle, falanca fasıkla arkadaşlık edip ona uyup onu sevmeseydim. Bu arkadaş Kur'an bana geldikten sonra beni ondan saptırdı. Kovulmuş şeytan daima insanı terk edendir. Resul kavminin yaptıklarından şikayetçi olarak şöyle dedi. Ey Rabbim muhakkak ki kavmim bu Kur'an'ı terk edip onu bıraktı. Ondan yüz çevirmede, onu düşünmede, onunla amel etmede ve onu tebliğ etmeyi terk etmede aşırı gittiler. Ey Resul, kavminin kötü kimselerini sana düşman yaptığımız gibi her nebiye kendi kavminin kötülerini düşman kıldık. Öyleyse onların sabrettikleri gibi, sen de sabret. Hidayet edici, yol gösterici ve düşmanlarına karşı yardımcı olacak Rabbim sana yeter. Evet kardeşlerim, meal olarak ayetlerimiz böyle. Sırf meali bile, şöyle bir düşündüğünüzde, her okuduğunuzda size birçok şey ne yapmıştır? Yaşatmıştır ve yaşatmaktadır da. Çünkü, Sahabelere baktığımızda ki Allah onlardan razı olsun, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor, sizi olduğunuz yerde ne yaparız, bırakırız. Allah onlardan razı olsun, onlar bu ayetleri okuduğunda hemen ellerini böyle başlarının arasına alırlar. Ne yaparlar? Oturur ağlarlardı. Eşarplarını Üzerlerini örter, hüngür hüngür, arı ultusu gibi onların ne yapardı? Sesleri duyulurdu diyor. Gelen rivayetler hep bu yönde. Hatta secde ayetini okuduğunda bir sahabe, hadi secde ettin, okudun, neden secde ettiğin halde ağlamadın, ağlayıcılar gibi olmadın deyip başına toprak saçarak sahabelerin kendi nefsini ne yaptığını, fınadığını görüyoruz. İşte birinci ayette kardeşlerim dikkat ederseniz ey Muhammed semanın bulutlarla yarılacağı meleklerin bölük bölük indirileceği günü hatırla. Bu ayet direkt kıyametin dehşetini hatırlatıyor kardeşlerim. Kıyamet nedir? Artık her şeyin bittiği yaşamın, bittiği saltanatın, bittiği mal, mülk, hüküm Artık ne güderse güçsün insanların olayı ne yapıyor? Bitiyor. Artık melekler bölük bölük ne yapıyor? İniyor. Bu da o günün dehşetini ne yapıyor? Gözler önüne seren ayetlerden bir tanesidir ki o gün gökler yarılıp parça parça olacak. Aralarından gözleri kamaştıracak olan nurlar, bulutlar şeklinde görülecek. O gün gökteki melekler oradan inip mahşerde bütün insanları çepeçevre kuşatacak ve Allah Azze ve Celle'nin huzurunda Selam. yaratılan bütün kulları ne yapacak? Toplayacak. O günkü mahşerin o dehşetine şöyle bir baktığımızda hatırlarsanız şefaati uzat dediğimiz büyük hadise bütün insanlar mahşer yerinde toplanacak. Güneş bir ziraya inecek. Yerler dümdüz olacak ve herkes amel defterini eline aldığında ter basacak diyor. Kimi topuklarına, kimi dizlerine, kimi çenesine kadar kimi de ne yapacak? Tamamen terin içinde kalacak. Neticede birileri Rabbimiz bugün çok gadaplı. Ne yapalım? İnsanlığın atası olan Adem'e gidelim. Adem'i şefaatçi olarak Rabbimiz Guanoku ve Talaya götürelim diyecek. Yani böyle bir günden bahsediyor Allah azze ve celle. Bakın o gün bir Adem Aleyhisselam'ı zikredelim. İnsanlar toplanıp Adem Aleyhisselam'a gidiyor. Ne diyor? Rabbimiz seni yarattı ilk olarak. Senin sulbundansa bizleri yarattı. Bak Rabbim bugün çok gaddaplı. Allah azze ve celle'ye gitsen de bizim için şefaatçi olsan dediklerinde ne diyor? Ben yasak olan bir ağaca yaklaştım. Nefsi, nefsi, nefsi diyecekti. Kardeşlerim Adem Aleyhisselam hata ile bile olsa bedelini ödemedi mi? Buna rağmen onu hata olarak görüp Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın huzuruna hem de bir başkasına şefaatçi olarak gitmekten ne yapıyor? Haya ediyorsa biz bugün amelimize ne yapmamız? Güvenmememiz gerekir. Nuh Aleyhisselam'a bakın. İnsanlar toplanıp Nuh Aleyhisselam'a gidiyor ki Adem Aleyhisselam işaret ediyor. Ben diyor, kavmimin eziyetine dayanamayıp onların belasını istedim. Bugün nasıl gider de şefaatçi olamıyor? 950 sene davet eden ve sabreden bir peygamber. Bakın, bir gün, iki günde sabredemeyip de, ya Rabbi kavmim inanmıyor, sen onların belasını verdiğin birisi değil. 950 sene Resul'luk yapan bir peygamber. Ve diğer kıssalar böyle devam ediyor. İşte Kardeşlerim Allah Azze ve Celle böyle bir dehşet günden bahsediyor. Kullar toplanacak. Kimi cennetlik kimi de cehennemlik olacak. Ve orası iki tarafta nedir? Neticede ebedi olacaktır. Allah bizlere hayır versin. O gün yüzleri ak olanlardan hesabı kolay olanlardan eylesin. Mahşerde o sırattan şimşek gibi geçen samimi kullardan eylesin. Yoksa o müflis rivayetinde olduğu gibi bir insan getirilir diyor, amelleri ufku doldurur diyor. Ama diyor ona zulmetmiş, ona tecavüz etmiş, onun malını almış, ona küfretmiş, hayırları diyor zulmetli insanlara bir bir dağıtılır, sonra ameli biter, Sonra o insanlar bitmez diyor. Onların diyor günahlarını alır, yüklenir de yüzüstü cehenneme giderdir. Allah bizi müflislerden eylemesin kardeşlerim. Orada mahcup olan insanlardan eylemesin. Dikkat ederseniz hadisin baş tarafında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve kimdir diye sorduğunda sahabeler ne diyor? Müflis odur ki ticaret yapan ve işleri yolunda gitmeyip her şeyini kaybeden. O anladığınız gibi değildir. <gülüyor> Müflis, salih amelleri toplayıp da mahşerde kaybedendir. Allah o duruma bizleri düşürmesin. <gülüyor> hem bizi hem neslimizi kardeşlerim. Evet. Demek ki gökteki melekler yeryüzündekilerle karşılaşacak ve o gün bütün insanları ne yapacak? Toplayacaklar ve o melekler ne emredilmişse onu yapacak. Ne bir merhamet, ne bir acıma, hiçbir şey yok. İnsanları nereye, ne, ne şekilde götür deniyorsa, o ne yapılacak? Yapılacak. i̇bn Abbas'tan gelen rivayette kardeşlerim, Allah kıyamet gününde cinleri, insanları, hayvanları ve bütün yaratıkları bir meydanda toplayacak, dünya göğü yaralacak, orada bulunanlar aşağı inecek, bunların sayısı, yeryüzünde yaşayan bütün varlıklardan, çok olacak Onlar yeryüzünde yaşayan varlıkların etrafını kuşatacak. Sonra ikinci gök yarılacak. Onlar inecek. Sonra üç, sonra dört, sonra beş. Bütün gök ne yapacak? Yarılacak. Yedi kat sema ortadan kalkacak diyor. Yani bunu insanın düşünmesi bile nedir? Dehşet verici bir olay kardeşlerim. Rabbim bizlere hayır versin. Kıyametin dehşetinden bizleri korusun kardeşler. Ve Allah Azze ve Celle kulları arasında hükmünü verecek. O gün gerçek hakimiyet Rahman olan Allah'ındır. O kafirler için zor bir gündür. Ayet devam ediyor. O gün zalim kimse ne yapar? Kim ısırır parnağını? Kur'an'daki ifadeyi yakalıyor musunuz? Yani keşke falan beraber olmasaydım. Falanla beraber bir araya gelmeseydim. Falan kafirle arkadaşlık yapmasaydım. Münafıkla arkadaşlık yapmasaydım. Şimdi burayı bir açalım. Allah Resulü ve vesselam müminle arkadaşlık yap diyor. Yemeğini, mümin. mümin misin? Münafıkla arkadaşlık yapma diyor. Senin ikramın karnındayken şuraya gider üstüne de ne yapar? Tapçı olarak etini yer diyor. Veyahut kişi dostunun dini üzerinedir. Öyleyse kimlerle arkadaşlık yaptığınıza ne yapın? Dikkat edin diyor. Bakın kardeşlerim eğer bir insan hakikaten salihlerle arkadaşlık yapıyorsa kendindeki fısk otomatikmen gidecektir. Salih insan ibadet ettiği gibi yanındaki arkadaşında ne yapar hiç anlatmasa bile hareketleriyle ne yapar örnek olur. Bakın Allah onlara rahmet etsin. Sahabelere baktığımızda alınan esirler yani köleler bugün bizim dilimizi öğrenmede rivayet zinciri halkasında ne olmuşlardır? Raviler olmuştur. Nasıl olmuştur? Yediğini yedirmiş, giydiğini giydirmiş Kendisi ne yaptıysa ona da onu ne yapmış tavsiye etmiş öğretmiş insan olarak yapılması gereken muameleyi ne yapmış yapmış karşıdaki insanda ne yapmış çünkü her insanda Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi bir fıtrat var biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık ilham ettik öğrettik diyor tertemiz insanda bir fıtrat var. İyilik yapıldığında iyilik nedir bilen, kötülük yapıldığında kötülük nedir bilen bir fıtrata nedir? Sahip olan insanlarız. Ha, nankörler, münafıklar, gururlular, kibirler, onlara ağır iş, olacak. Ama devamlı güzellik yapılan insanlar ne yapar? 99 kişiyi de öldürse <gülüyor> hidayet o insana yine ne yapar? Nasip olur. Veyahut etini satsa fahişe bir kadın da olsa, hakkı arıyorsa, onda kalan o merhamet onun hidayetine bir köpeğe bir kabucuyla su dahi verse o ona ne yapar? Hidayet gelir. Onu ne yapar? Bulur. Öyleyse kardeşlerim herkes yediğine, içtiğine, yaptığı arkadaşlığa ne yapacak? Dikkat edecek. Çünkü kişi dostunun dini üzerinedir diyor. Bugün bir delikanlı geldi soruyor. Hocam diyor, ilim mi önce, cihat mı önce, amel mi önce diye sordu. Dedim ki, bu tür soru İslam'da olmaz. Ne doğruysa, onu yapıp, hemen hayata ne yapma, geçirmek zorundasın. İlim mi? Arkasından amel gelecek. Sonra, davet gelecek. Sonra, sabır, sabır gelecek. Bunların neresi önemlisi öncelikli nedir? Odur. Ve sahabe ne diyor? Allah onlardan razı olsun. Biz Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan önce neyi öğrendik? İmanı öğrendik. İmanı. Sonra Kur an. Kur an öğrendik. Onunla da imanımızı artırdıktır. Nerede geçtiğini biliyordun değil mi? Kur'an'da geçmiyor. Ben yanlış numara hatırlamıştım. İbn Mace'nin 57 diyordum. 61 değildi. Sonra baktık. Evet. Nasıl kayıpsa 4 hadis kaymış. Evet. Demek ki kardeşlerim Bazen insan yaşarken bulunduğu ortamda aynen Tevbe suresinin 23-24. ayetinde geldiği gibi hoşunuza giden işleriniz, yerleriniz, eşleriniz, çocuklarınız, yakın akrabanız sizi Allah'a ve Resul'una gitmekten veya Allah yoluna cihattan alıkoyuyorsa oturun, bekleyin diyor. Allah fâsık olan bir kavme hidayet edici değildir diyor. Allah hamdolsun ki fâsık diyor. Şimdi bu ayetin ışığında şöyle biraz yürüyelim bu ayete. Demek ki insan yaşadığı ortamda kaybolabiliyor. O ortamda monotonlaşabiliyor ve gerçek hedefi olan tevhidin hakimiyetini ama bir eşle ama bir işle ama bir çocukla herhangi bir yaşantıyla ama fakirlikle ama hastalıklıkla ama güçle kuvvetle ne yapabiliyor? kaybedebiliyor. İşte Allah Azze ve Celle hatırlatıyor. O gün elinizi ısırmayın. Keşke bunları yapmayaydım demeyin. Ve keşke peygamberlerle bir yol tutsaydım da bunlar başıma gelmeseydi ne yapmayın? Demeyin diyor. Çünkü bu ayetler nedir? Yani Kur'an ne yapmıştır? Tamamlanmıştır. Allah Azze ve Celle ne diyor? Bu dil Kemal. kemale erdi diyor. Yahudiler diyor ki eğer diyor o ayet bize inmiş olsaydı diyor işte din tamamlandı kemale erdi eksik bir şey bırakmadım. Biz o günü bayram ederdik diyor. Ömer de diyor ki radıyallahu Allah'ın o indiği ayetin gününü ben hatırlıyorum cuma. Cuma da bizim bayramımız zaten diyor. Yahudiler defolup gidiyorlar. Biz diyor o günü bayram ilan ederdik diyor. Evet kardeşlerim bak devam ediyor ayet Andolsun ki beni bana gelen Kur'an'dan o saptırdı. Şimdi bakın Muhammed ümmetinin içinde öyle saptırıcı insanlar vardır ki insanlar ne yapar? Ya ne kadar bilgili. Aa, ne kadar dik İslam'ı yaşıyor bak. Kendisi sakallı, karasu peçeli şöyle dedi, helal bir şey gitme. Bak profesör ha. Ya bak ünvanı da var. Adamlar birisi bir yere ünvanla veya bir şeyle bir yaşantıyla veya bir manıyla herhangi bir asaletiyle, soyuyla gelmişse onu hak olarak ne yapabiliyor? Görebiliyor. Yani saptırma çok basit olmuş. Falanın tefsir ediyor. Kimin? işte A'nın tefsiri, B'nin tefsiri. Ben de burada okudum diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an'da sizin için Allah umanlar için ahireti zikredenler için en güzel örnek en güzel numune kim diyor Allah Allah. kaç kişi peygamberini tanıyor kaç kişi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek olarak görüyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almayan insanlar her asırda her zaman diliminde birilerinin resminden bilmem neyinden peşinden giderler ve kaybolur giderler Sahabelerin tek örnek aldığı insan kimdi? Hatta İbn Ömer'i kınıyorlar tabiinde. Neden kınadıklarını biliyor musunuz? Ebu Bekir Ömer İbn Ömer'in. Neden kınadığını biliyor musunuz? Hiç abdest yani ufak abdest dökeceği falan gelmese bile bir yolculuk yaptığında Allah Resulü giderdi şu taşın orada devletmişti veyahut işte abdest bozmuştu aynısını yapmaya çalışmıştı birebir kendisine uymaya çalıştığı için bu kadar da olmaz diye aşırı gidiyorlar diye kınanmışlardır hiç aşırı gitmemişler kardeşler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yolda yürürken nasıl yürüyordu? Hı? sanki yukarıdan inen bir insan gibi hep ne yapıyor? yere bakıyor bizimkiler Lan bu ne yürüyüşü diyor. Bu Polat yürüyüşü abi diyor. Polat kimse. <gülüyor> Düşünebilin. Ama Allah kitabında diyor ki kasala kasala yürüme. <gülüyor> diyor mu? <gülüyor> bu yürüyüş sadece diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam harpte kafire karşıdır. Bir de safayla merve arasında. Ama şimdi kafir müşrik yok. Orada da bir yaparsın. <gülüyor> Anlatabildim mi? Ama insanlar Kur'an'ı bıraktığı için Kur'an'dan saptıran insanları örnek aldığı için saptırıcı insanları saç modelinde giyinişte, düşünüşte, konuşmada, fıkıhta, dünyaya bakışta onların düşüncelerini duygusalsa duygusal, aşırıysa aşırı, tekvirciyse tekviri, ise mürciye onu aldığı için ne yaptı? Ona uyduğu için saptı. Diyor ki ayet-i kerime devamda şeytan insanı yalnız bırakır, yardımcısız bırakır. Ben Rabb'ime inanıyorum. Ben saptırmadım ki der diyor. Oradan. İnsan orada doğruyu görecek. Nasıl görecek? Küçük demeden, büyük demeden ameli önüne ne yapacak? Biz diyor her insanın kuşunu boynuna ne yaptı? Astıktır. İnsan orada ne yapacak? Gizlide de, açıkta da, insan içimde de, tanınan yerde de, tanınmayan yerde de, gizli gizli konuşmalarda da, müminlerle de, münafıklarla da, yediği halklarla da, gıybetlerle de hepsini orada ne yapacak? Bulacak. <gülüyor> i̇şte o zaman keşke diyecek ve şeytanı suçlayacak. Şeytan ne diyecek? Peki kardeşlerim, burada gelin Kur'an'a gidelim daha hiç hadise gitmeden. Kur'an bile okurken kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığının demiyor mu? Evet. Ayet kelime. <gülüyor> ne yaparsanız yapın namazla bile bakın. <gülüyor> Fatihadan önce emruz çekilmiyor mu? Bakın namazda bile. Yani Kur'an'da emruz çekiyoruz. Namazda yine emruz çekiyoruz. Bize bunlar tavsiye edilmişken bu yanlışlık nerede? Biz amuzu çekmiyoruz. Herhalde Müslümana amuzu çekiyoruz. Şeytana gel mi diyoruz? Ne yapıyoruz? Burada bir yanlışlık var değil mi? Çünkü insan günah işliyorsa, İslam'ı hayata tam geçiremiyorsa kendini unutup hep bir başkalarına bakmaya başlar. Kendini düzelteceği yerde hep bir başkalarını düzeltmeye çalışır. Bir türlü başarılı olamaz. Maymun iştahlı gibi de hemen meseleyi bırakır. Onun için meydanda davetçi insan pek göremezsiniz. Neden? He? Neden davetçi insanlar az? Her kimse masum değildir ama hiç de masum olmaya çalışmıyor insanlar. Cenneti arzuluyor ama aynı bu ayette olduğu gibi elini ısıracak hareketlerde bulunuyor. Sözde, davranışta, yürüyüşte, yemede, içmede, arkadaş edinmede, iş ortamında, <gülüyor> ayrı ilişkilerinde. Evet, o gün zalim elini ısırır. Kardeşlerim, demek ki bu pişmanlık, el ısırma basit bir hareket değil. Hınçla yapılan bir şeydir. Doğru mu? Yani bu el ısırma nedir? Artık bitmiş. Geriye de dönüş yok. Kortuluş da yok. Bunun göstergesidir bu. Peki dünyada giderken kibirli, müstekbir birine burnunu dikmiş birine küçük ya da büyük. Nasihat ettiğinizde ne yapıyor? Ha? Dönüyor Vallahi billahi tallahi hak ehlini kötülüyor. Ona kulak veren de. Doğru ya. Doğru o saptırıcı birisi diyor. Hiç münafıkta hatayı ne yapmıyor? Bulmuyor. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam panayırlara gidip hakkı anlattığında amcası geliyordu. Ne diyordu? Yalancı. Bak kavmini bozan birisi buna kulak vermeyin diyordu. Ona kulak verenler kulak veriyordu ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafasını kaldırıp da bir sefer amcasına bile ne yapmıyordu? Değer bile vermiyordu. Bak bize düşen de o. Ayet-i kerimede ne diyor? Sen doğru yolda olduğu müddetçe hiç canını sıkma. Yoldan çıkmış sakkınlar sana her zaman ne yapacak? Zarar vermeye çalışacak. Ama burada Müslüman'ın yapacağı doğru istikametli yolda durmaya gayret etme. Ne olurdu? Keşke müminlerle beraber olaydım. Keşke onlardan ayrılmayaydım. Keşke birlik içinde hareket etseydim. Keşke beni Rabbıma götüren bir cemaatla, bir tevhiteyli insanlarla beraber yol izleseydim. Keşke yalnız hareket etmeseydim. Keşke beni peygamber safına götürecek bir yolu izleseydim. Orada bunları dememek için ne yapacak? Hadiste ne diyor? Şeytan bir kişiyle beraber, iki kişiyle beritir diyor. Biz bunları okuyor muyuz? Okuyoruz. Eğer dini bilip de cemaat ruhunu bir insan anlıyor, ha cemaat derken illa bunu kastetmiyorum. Tevhid üzerine olan bir insan nedir? Her yerde bir cemaattır. Tevhidi anlamışsa. Birlik, beraberlik içinde tevhidi insan ancak yaşayabilir. Doğru mu? Tek başına insan var ya inan kaybolur gider. Bir de düşünün, tevhid ehli insanların bulunduğu yerde kim kime üstünlük taslamaya çalışır? Var mı böyle bir şey? Herkes Allah'a yaptığı ameliyle yakındır. Kimin takvası ne kadar fazlaysa? Doğru mu? Allah bizleri hakkıyla korkanlardan eylesin. İnsan orada yazıklar olsun bana. Keşke ben falan filanı dost edinmeseydim. Çünkü o dost edindiklerin beni zikirden beni cemaatten beni kitap okumaktan beni vahiden saptırdı. Çünkü o dost edindiklerin hayırlı gördüğüm insanlar demek ki hayırlı değilmiş. Halbuki o zikir bana gelmişti. Halbuki o kitap bana gelmişti. O filan ve falan kitapla benim arama girerek benim kitabı öğrenmeme, kitabı tanıyıp onunla amel etmeme Müslümanlarla beraberlik, arkadaşlık yapmama engel oldu diyenlerden eylemesinden O kitap bana gelmişken, Rabbim beni o kitaptan sorumlu tutmuşken tam ben o kitapla karşı karşıya gelmişken falan ve filan beni o kitaptan saptırıverdi. Mesela öyle oluyor ki biraz seyri değiştireyim. Öz muhasebe yapalım. Bir adamı meyhaneden çıkarıyorsun, işkiden çıkarıyorsun, dini anlatıyorsun, adam imanı anlatıyorsun, namaza başlatıyorsun, bir şeyler Allah yoluna girmeye karar veriyor. Birisi tutuyor eline bilmem ne kitabı, bilmem ne or kitabı, bilmem ne şey kitabı, bilmem ne adama bir bakıyorsun İslam'a mı girmiş, İslam'dan mı çıkmış, nedir? Belirsiz. Bunlar da çok önemli bakın. Mesela bu neydi? Ne İslam'dı? Yusuf İslam mıydı? Neydi? Bir Hristiyan vardı hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Bu patlama olaylarında o ikiz kuleler patladığında gerçek ismiyle bilet alıp da Amerika tarafına gitti. Yine uçaktan indirdiler hatırlıyor musunuz? Hı -hı. Korkudan ismini tekrar değiştirdi. Hı -hı. Şimdi bu adamın İslam'a girmesiyle çıkması arasında ne fark var? Hiç baktınız mı? Hı? Ne fark var? Aynı bizim Türkiye denilen Noyan bir bilmem ne Noyan var yani. Engin Noyan mı diyorlar? Hı hı. Ne farkı var? Ha? Hristiyanlığı yumuşatıp İslammış gibi bize ne yaptı? mu? Bugün o yeşil poplar insanlara çok rahat gelen hep bunların yediği farklardan. Çalgısız ilahi bilmem ne diye yine vahdetil vücut pislikleri bilmem neler insanlara ne yaptılar? Önlerine verdiler. Şimdi internet ortamında çok rahatlıkla bunlar ne yapabiliyor, yayılabiliyor. Allah için soruyor. Şimdi bir önünüze bir makale atılıyor tevhidi. Ona mı bakıp sonuna kadar son noktasına kadar okuyorsunuz, yoksa resimlerim. Görsel. Veyahut videolar. Hangisi cazibe çekiyor? Ha? Düşünün yani istikametin ruhun istikametinin de nereye gittiğini bir düşünün. Allah bizlere hayır versin. Yani beni bu saptırdı. Beni bu hale getirdi. Keşke o sapmayaydım diyor mesela. Geçen bir tanesi geldi. Önüme diyor bunu koydular. Baktım küçücük bir Risale-i Nur. Okudum okudum anlamadım ama diyor bu benim için bir ışık oldu ve hidayete erdim şöyle, şöyle şöyle diyor devam ediyor. Ben şimdi neyi kazanmış neyi kaybetmiş anlayamadım. Ama şimdi şöyle olumlu olarak düşünüyorum namaz yoktu namaz oldu bu insanda tamam şu şu şu oldu ama ben merak ediyorum gidip de bilmem nerede esas duruşa duran saygı duruşunda duran bizim ulusla hacı bayramda saygı duruşa duran arasında ne fark var ben bir türlü anlayamadım ben. şimdi ahirete gittiğinde biri diyecek ki beni bu saptırdı belası iki kat olsun diyecek o diyecek ki ben tekim ben bunları saptırmadım ki siz benden daha çoktunuz. Şimdi bir de bizim bu İslam tarafındaki insanların hak yolda gittim diyerek bir de Allah'a daha çok yaklaşayım diye yüzü suyu hürmetine bir şeyler yapan insanların satmasını düşünün. İşte bu ayeti kerimeleri geniş olarak ele aldığımızda keşke peygambere kavuşacak bir yol tutsaydım deyip ne yapacak? İnsanlar elini ısıracaktır. Yani sadece münafıkla, fasıkla, facirlen veya kafirlen arkadaşlık yapanı içine ne yapmıyor bayet? Alın diyor. Çok geniş bir yerpazesi nedir? İçine alan. Evet kardeşlerim. İşte din budur diyerek tam e, kendi gruplarını, kendi kitaplarını insanlar ne yapıyorlar? Sunu veriyorlar Adamın işini ne yapıyorlar? Bitiriyorlar. Aleykümselam. Aleykümselam. İşte bu bir cemaattir veyahut bir liderin kitabıdır, veyahut bir partidir, veyahut bir tarikat grubudur veyahut şudur, budur. İşte Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Mesela Avrupa'dan birisi geliyor, bir örnek verip de geçeceğim ayetin. Şeyine. İşte Sakarya'da dedem, otur dedeciğim, gel. Sakarya müftülüğüne Danimarka'dan bir kadın gelmiş işte şehadet getirmiş Müslüman olmuş. <gülüyor> Haber nasıl? <gülüyor> Çok güzel. E bir bakıyor kadın müftünün karşısında <gülüyor> yarım yamalak bir başörtüsü var İslam olup çıkıyor adı bilmem neyken peryan oluyor bilmem neyken bir bakıyor müftüden çıkar çıkmadı çıkmadan on başörtüsünü şuraya alıyor koyuyor açık dolaşabiliyor. Şimdi İslam buna ne yapılmış? Böyle empoze edilmiş. Sadece adın değişmesi, şehadeti getirmesi. İslam bu mu? İşte oraya gittiğinde bu, beni bunlar saptırdı. Keşke bunlara uymayaydım. Bak bu ayete bu da ne yapıyor? Giren meselelerden bir tanesidir. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırması Bize Resulullah'ın asabının iman ettiği gibi Rabbim iman etmeyi nasip etsin. Demek ki o gün öyle diyecekler. Eyvah keşke falan filanı değil de direkt Allah'ın kitabını tanısaydık. Direkt Peygamber aleyhisselamın sünnetini tanısaydık. Keşke sahabe gibi olmaya çalışsaydık. Keşke falanın filanın tipi gibi, modeli gibi, saç şekli gibi, dövmesi gibi, yürüyüşü gibi değil de sahabenin yaşayışı gibi Yaşama modelini seçen olsaydım. Evet. Şimdi filan zatı tanıyalım. Falan gibi olalım. Falanın dediği gibi yapalım demeye çalışıyorlar. Peki Peygamber aleyhisselamı tanıyalım. Örnek alalım. Onun gibi olalım. Bir adım ileriye gidelim. imanımızı artıralım. O sahabenin bir olduğu gibi bir olalım. Var mı? Eh. Demek ki o gün şeytan diyecek ki ben sana bir şey yapmadım Ben sana sadece ne yaptım? ve seversen Uyumasaydın deyip onu ne yapacak? Ameliyle bırakacak. Şeytan her zaman insanı aldatır kardeşlerim. Çünkü Allah Azze ve Celle kıssayla alakalı, Adem Aleyhisselam ile iblisin kıssasıyla alakalı hemen hemen 20'ye yakın surede şeytan sizin en büyük düşmanınızdır. Yani onu ne yapıyor Allah Azze ve Celle bize düşman diye tanıtıyor. Hatta Allah Azze ve Celle bir ayet-i kerimesinde Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı tiksindirdi diyor. Eğer bir insan hem Rahman'ı razı etmeye çalışıyor hem de şeytanla küs olmamaya çalışıyorsa bu nasıl bir yaşantıdır? Çok çelişkili bir yaşantıdır. Ve insan ancak ne yapar? Kendini kandırır kardeşlerim. İşte insanları saptırmaya çalışan insan veya insandan şeytanlar veyahut bu gibi tehlikeli insanlara Müslümanların uyanık olmaları gerekir ki hangi günah olursa olsun iblis ve şeytanlaşmış insanlar bu ameli mümine her zaman süslü göstermiştir. Yani Adem Aleyhisselam'a bile iblis direkt yaklaşmamış. Haçta cemreler meselesini hiç okudunuz mu? Neden orada cemreleri taşlarsınız veya halk arasında bizim Türkiye'de ne derler? Şeytan taşlama. Niye taşlarsınız? Hiç düşündünüz mü? Orada iblis bir çocuğa bir kadına ve en sonda bir peygambere geliyor. Yani kandırmaya geliyor. Yani geldiğinde de her sözü çatallı, süslü gösteriyor. Direkt damardan gidiyor Adem Aleyhisselam'a da direkt yaklaşmıyor. Hava anamızdan yaklaşıyor. İkisine de yaklaştığında ne yapıyor? Gelin bu ağaçtan yiyin demiyor. Eğer bundan yerseniz melekler gibi cennette ebedi kalacaksınız diye de Allah adına yemin ederek ne yapıyor? Yalan söylüyor. Böyle kandırıyor. Yani iblis demek ki Allah adına yalan söyleyebiliyor. Demek ki iblisleşmiş insanlarda Allah adına müminleri ne yapabilirmiş? Kandırabilirmiş. Onun için bakın dinimizde gelen kurallardan bir tanesi de nedir? Şüphesiz ki bu din bir ilimdir. Kimden aldığınıza dikkat edin diyor. Bakın ilme dikkat ettiğiniz gibi aldığınıza da ne yapacaksınız? Dikkat edeceksiniz. Hatta gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu iki şeyi yaparsanız sabredenlerden ve şükredenlerden olmazsınız. Şu iki şeyi yaparsanız Allah sizi sabredenlerden ve şükredenlerden kılar diyor. İlminiz konusunda sizden alttakine, malınız konusunda da sizden yukarıdakine bakarsanız sabreden ve şükredenlerden olmazsınız diyor. İlminiz konusunda sizden üsttekine malınız konusunda da sizden alttakine bakarsanız bakın ifadeye dikkat edin Allah size sabredenlerden ve şükredenlerden kalabilir. Bugün ortamdaki çelişkiler hep bunlardan kaynaklanıyor kardeşlerim. Evet. Bakın yemin olsun ki bana zikir gelmişken o saptırdı beni zikirden. Zaten şeytan insanı yapayalnız ortada bırakır. Hep o var ya bana etmek azarlıyor. Ben o yüzden gelmiyorum diyor onun yanına diyor. O var ya o diyor o şöyle şöyledir diyor. O böyle böyledir. E ne oldu şimdi sen tevhid ehli bir arkadaşından ayrıldın? He? Arkadaşını kaybetmedin. Dinini kaybettin sen dinini. Ortamını kaybettin. Pisliğinden baş başa kaldın. Zaten sende bir şey yoktu. O pislikler ne yapıyorsun? Pisliğe doğru gidiyor. Peki sen o pisliğe yaklaşırsan ne olursun? Sendeki temizliği almıyorsa aynı pislik sende de. Duygu Kibirliyse kibirlisin. <gülüyor> Nasiyatta hemen zıplıyorsa sen de zıplıyorsun. Anlatabildim mi? Mümin uysal bir deve gibi dir diyor. Nereye çekerse? Oraya gidiyor. Oraya Münafıksa haşindir diyor. Serttir. O diker. O diker diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. <gülüyor> Demek ki Helaka sürükleyecek pişmanlık, elini ısıracak pişmanlık çok basit bir şey değil. Çünkü insan artık orada azabı tadacağını ne yapıyor? Anlıyor ve diyor ki keşke falan saptırıcı dost edinmeseydim. Kardeşlerim burada saptırıcı bir despot, zalim, seni dininden çevirmeye çalışan bir firavun olabileceği gibi çok sevdiğin can dost gördü bir arkadaşın da olabilir. Veya bir karın da olabilir, bir akraban da, bir aşiretin de olabilir. Onun için insan bu yaşantısına ne yapacak? Dikkat edecek. Kabre girmeden, hesaba gelmeden keşke demeyecek, amele ne yapacak? Dikkat edecek. Ve şeytan sadece insanı hak yoldan alıkoyar ve ne yapar sonunda? Sahipsiz bırakır. Diyor. Evet. Rabbim bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın Abdullah bin Abbas diyor ki Allah ona rahmet etsin bu ayetler müşriklerden Ukbe bin Ebu Muayyid ve Umeyye bin Halif hakkında nazir olmuştur çünkü bunlardan Ukbe ve Umeyye Müslüman olmuş veya birisi birisi Müslüman oluyor birisi kafir kalıyor öbürü geliyor onu Müslümanlığından caydırana kadar elinden geleni yapıyor ve ikisinde kafir olmasına sebep oluyor işte Allah Azze ve Celle onlara binayen keşke saptıran birine uymasaydım. Parnağını sırakla cehenneme girenlerden olmayaydım. <gülüyor> ayetini bunlar üzerine indirmiştir. Evet. Geldik 30. ayete. Peygamber, ey Rabbim doğrusu milletin bu Kur'an'ı terk etti der. Evet. Resul der ki ey kavmim muhakkak ki bu kavmin Kur'an'ı terk etti. Kavmin bu Kur'an'dan hicret etti. Kavmin bu Kur'an'ı kendilerinden hicret ettirdi. Kendilerini değil onu kendilerinden hicret ettirdiler. Nasıl yaptık biz bunu? Kur'an'ı sosyal hayatımızdan çıkardık. Evlenme, miras, kardeşlik hukuku, akraba hukuku, Eğitim, mekteplerimizden, hukukumuzdan, eğitimimizden, davetimizden ne yaptık biz? Çıkardık. Ve bu Kur'an'ı aile hayatımızdan, evimizden, mutfağımızdan, kazancımızdan, harcama anlayışımızdan bile ne yaptık? Çıkardık. Bu Kur'an'ı terk edilmiş olarak, metruk olarak, kendisine başvurulmaz olarak ne yaptık? Ve dikkate değer Kur'an'ı hiçbir zaman ne yapmadık? Görmedik. Acı gerçek mi bu? Evet. Hatta tuttuk anlamadığımız bir Risale'yi ya bu Kur'an'ın tefsiri diye önümüze aldık okuduk. Doğru mu? Veyahut sen bunun zahirini farklı, batini böyle böyle dedi. Bu bana Rabbim'den gelmedir dediler. Tuttuk onları okuduk. Kur'an'ın önüne ne yaptık? Geçirdik onların sözlerini hak diye insanlara anlattık ama her sohbetin başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Sözlerin en güzeli çok önemli bir nasihattır kardeşlerim. Eğer her nasihata Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle başlamışsa bu çok önemli bir uyarıdır bize. Öyleyse her Müslümanın düzenli olarak Kur'an'la artık tekrar bir tanışması gerekir. Her gün düzenli bu Kur'an'ı ne yapması? Okuması gerekir. Evet. Ve bu kitapla amel etmeyi ne yaptı? Kavbimiz terk etti. Hayatlarını bu kitaba göre yaşamaktan vazgeçirdiler. Hayat problemlerini bu Kur'an'a göre çözmekten ne yaptık? Vazgeçirdik. Ve işte o gün Allahü Teala kıyamet günü korkularını o günde olacak bütün durumları ne yaptı haber veriyor. Bakın ne diyordu 25. ayette göğün yarılması, beyaz beyaz bulutların çıkması, o halde bulutların içinden günü, meleklerin saf saf inmesi, insanların hepsinin bir arana toplanması ve cennetlik mi, cehennemlik mi diye ayrılması ve keşke saptırıcı insanlarla beraber önderlerle veyahut kitaplarla artık her neyse olmasaydım denme ortamının oluşması hep Kur'an'ı arkaya atmaktan kaynaklanıyor. Hadis suresine gidelim. 16, 17, 18'lere baktığımızda ne diyor Rabbimiz Sübhanahu ve Teala? O müminlerin diyor Allah'ın zikriyle kalplerinin titreme vakti gelmedi mi diyor. Sakın ona ki diyor o kitap ehli gibi. Kimdi bunlar? Yahudiler ve Hristiyanlar. Kendilerine inen vahyi arkalarına atıp da kalpleri kas katı olanlar gibi ne yapmayın? Olmayın. Allah bizlere hayır versin kardeşlerim. Bakın o gün melekler inecek. Mahşer yerine bütün yaratıkları kuşatacak. Sonra onlar hakkında hükümler verilecek, Rab Teala inecektir. Rabbim bizlere merhamet etsin, Amen. o meydanda kalan o müminlerden ve Rahman'a secde edenlerden eylesin. Bir ayet daha var, devam ediyoruz. Bakın önemli bir ayet. Ey Muhammed, her peygamber için böylece suçlardan bir düşman ortaya koyarız. Doğruyu gösterici ve yardımcı olarak Rabb'im yeter. Demek ki kardeşlerim her peygambere kendi işlerinden düşmanlar kılınmış. Yani davetçi insanlara tevhidi anlatanlara insanları hakka sevk eden insanlara muhakkak kendi işlerinden düşmanlık yapacak. Ne yapacak? İnsanlar çıkacak diyor. Öyleyse sana düşen nedir diyor? sabret. Rabb'ın onlara ne yapar? Yeter diyor. Sen sadece Rabb'ına güren. Rabb'ına dayan. Rabb'ına teslim ol. Yani ey peygamberim şu anda karşında amansız düşmanların bulunması. Sen hiçbir zaman ne yapmasın? Korkutmasın. Sadece senin için değil bu senden önce bütün elçilere, bütün davetçilere, bütün hap ehline olan bir şey. Bu nedir? Sünnetullah'tır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi muhakkak gidiyor. En büyük bela kime gelir? Peygamberlere. Peygamberlere. Sonra sıddıklara, şehitlere sırasıyla. Çünkü kimin imanı çoksa bela ve musibet ona ne yapıyor? Sel gibi yağıyor. Çünkü Allah Azze ve Celle sevdiğine ne yapıyor? Bela ve musibet gözleriyor. Allah bize taşıyamayacağımız bir bela, musibet vermesin kardeşlerim. Sen diyor zalimleri bırak, onları olduğu yere bırak ve yoluna devam et. Yardımcı olarak Allah sana yeterdir. Bakın o zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye geldiğinde kavmi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendilerini hakka, hidayete davet edene kadar nasıl bakıyordu Allah Resulü? Hangi insan dışlıyordu? Sefere giden bir insan kendi karısını kendi babasına emanet etmiyordu. Kime emanet ediyordu? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a. Ne zaman ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hakkı anlattı. insanları hidayete davet etti. O Mekke Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın canına kastet. Sen yoluna bırak. Diyor. Onları ne yap? bana bıraktı. Ve Allah reşil aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Hicret etti ve bu nurlu dava bize kadar ne yaptı? Gelmiştir kardeşlerim. Öyleyse bize düşen nedir? Muhakkak ki davetimizi yapacağız ama önce ilim sonra amel, sonra davet, bunun karşılığında da gelen ne bela ne sübet olursa olsun ne yapacağız? sabredeceğiz, ecdini Allah'tan bekleyeceğiz ve Allah'a ne yapacağız? Havale edeceğiz. Çünkü bu davete uyanlar da olacak. He? Uyduktan sonra sapanlar da olacak. Allah razı olsun. Ne kadar güzel anlatıyorsun. Abi ne güzel anlattın. İçimizi aydınlattın deyip daha sonra yüz çevirip kalbi dönüp şeytanlaştığında Allah belanı versin. Vay münafık, vay şerefsiz diyen de olacak. Böyledir. Nasıl Peygamber Aleyhisselam'ı gördüğünde dünyanın en kötü yüzünü gören diyen birisi hidayete erdikten sonra ne diyor? <gülüyor> dünyanın en güzel yüzünü görüyor Demek ki ruh mümin olduğunda bu işte güzel. Ruh pislendiğinde temiz olanı pis görür. Yani öyle şeydir ki hak ehlinin yanına gelen ne kaybeder? Ha? Hiç konuşmasa bile hak ehli oturuşundan kalkışından yine birçok hareketinden insan ne yapar? Hak öğrenir. En azından hak olan bir ortam olur hayır kazanır. Doğru mu? Peki haklı hak ehliyle salihlerle beraber olunmazsa Dünyaya dalanlarla birlikte dalanırsa e, ayette ne diyor? Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Evet. Başka? Dünyaya dalanlarla birlikte e, o ateşi ne yapardınız? Haberi geldi mi? Ne yaptınız? Yalanladınız. İşte o yalanladığınız ateşi ne yapın? Allah subhanahu ve teala Kimi yüzlerin ak, kimi yüzlerin kara olduğu o günde yüzü ak olanlardan eylesin. Amin. Keşke diye Amin. elini sıranlardan eylemesin. Amin. Kavmini, hocasını, soyunu, cemaatini değil Allah Azze ve Celle'yi yüceltenlerden eylesin. Çevirine yenik düşenlerden değil, tövbe etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah Subhanahu ve Teala hakka dönmeyi, hakkı kabul etmeyi kendisine nasihat ettiğinde sana ne dememeyi Allah razı olsun, bir günah işledim ki ben buralara kadar geldim deyip hatasına ağlayıp hepimize dönmeyi nasihat Daha önce hatırlayacak olursanız Harun Hoca bir sahabeleri anlatırken bir kısmı zannetmişti. Bir sahabe birine sen şu siyahi koca karının oğlu değil misin dediğinde dediğinde o da gidiyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Yani büyük bir suç işliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kendisine sende hala cahili adeti var diyor. Ama böyle bir cürüm işleyen birisi ne yapıyor? Gidiyor. Hata ettiği sahabenin kapısının eşiğine alnını koyuyor yüzünü. Vallahi diyor bu ayak bu alna basmadan buradan ne yapmaz? Çıkmaz. O sahabe ne diyor? Allah'a secde eden bir alna bizim ayağımızın basması da yakışmazdır. Birbirlerine hayırla ne yapabiliyor, ya edebiliyor. Allah bize böyle kardeşlik, böyle tövbe etme ve nasihat dinlemeyi inası dedi. Bana ki Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente, ve töbte. Elhamdülillahi rabbil